Hepinize hoş geldiniz inşallah. Allah talecilerinizi kat kat versin. Sohbete başlamadan önce inşallah bir şiirle başlayalım. Ki bu şiir şu an gerçekten bütün İslam ümmetinin, bütün Müslümanların içerisindeki aynı duyguyla yazılmış. Bu şiirin satırları emin eski sizin de kalplerinize inşallah sirayet edecek. Siz de diyeceksiniz ki bizden özledik diyeceksiniz. <gülüyor> Herkes bir kabil olmuş zulmün bataklığında hak uğruna can veren habilleri özlüyorum. Dünya putlarla doldu, uluhiyet kayboldu. Bu çirkin şirk içinde İbrahim'i özlerim. Zulüm dünyayı sardı, her tarafta bir Calut carutlara son veren davutları özledim yönümüzü şaşırdık ele yalvarır olduk Süleyman'a yön veren hütütleri özledim yaşanmıyor dünyanın bu rahmet kıtlığında rahmeti unutulan Muhammed'i özledim bir sömürü düzeni kuruldu dünyamızda Azil Ömer Faruk'un kamçısını özledim Hilafet kaldırıldı, saltanat orada oturtuldu, saltanata yok diyen Hüseyin'i özledim. Keyifte Müslümanlar tebliği unuttular, Endülüs sahilinde tarifeyi özledim. Tarife, ünlü komutanlardan Endülüs'ü fetheden, fetheden adamlardan bir tanesi, meşhur komutanlar. Keyifte Müslümanlar tebliği unuttular, Endülüs sahilinde tarifeyi özledim. Kudüs kurtulmuştu Haçlıların zulmünden, Siyonist'i durduracak Selahaddin'i özledim. Namet bir savaş sardı Müslüman yurdunu uçağa sapan atan çocuğu özledim. İmanda taviz vermek maharet oldu şimdi, iman için doğranan sihirvazı özledim. Dünya darmadağını ne belli ne kara, sur sesleri geliyor ben vuslatı özledim. Allah Teala hepimizi bu özlenen nesillerden eylesin inşallah. Allah Teala şu kötü gidişata dur diyecek, zalimi men edecek, mazlumun da elinden tutacak şahsiyetli, ahlaklı Müslümanlardan kısım bizler inşallah. Kardeşler, abiler, dünya nüfusunun üçte biri üçte birinin Müslümanlar oluşturduğu halde, dünya nüfusunun üçte birini Müslümanlar oluşturduğu halde maalesef maalesef İslam ümmetinin yüzde otuz ümmet-i Muhammed'in yüzde otuz okuma ve yazma bilmiyor. Yine bu İslam ümmetinin içerisinde eğitime öğretime harcanan para yüzde dört gibi Küçücük bir rakam. Yani Müslümanlar okumaya vakit vermedikleri gibi Müslümanlar artık kitaba da para vermiyorlar. Herkes kendi aylığını, kendi aldığı maaşını düşünsün. O maaşından ne kadar bir miktar kitaba harcıyor bir düşünsün. Dünya Müslümanlarının nüfusunda şu an yüzde dörtlük bir rakam sadece eğitim ayrılan bir param maalesef maalesef İslam ümmeti ciddi manada okuma yönünden çökmüş durumda. Yüzde 37'si okuma ve yazma bilmiyor. Biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada maalesef maalesef okumayı da yazmayı da Müslümanlar artık unuttular. Şu dünyayı gezin Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından günümüze kadar kendi alfabesi kendi alfabesinin harflerinin değiştirildiği ikinci bir millet bulamayacaksınız. Bir milletin değişti dünya tarihinde, o da bizimdir. Öyle bir hale geldi ki Müslümanlar, yüzyıl yıl önce yazmış oldukları dedelerinin mektuplarını okuyamayacak bir hale geldik. Bizim alfabemiz değişince Müslümanlar okumayı bıraktılar. Bunun neticesinde artık Müslümanlar öküzlerin arkasından ter dökecek bir hale geldi. Okuyan adamlar paraları götürdüler, zenginleştiler. Okumayan insanlar ise, yani Müslümanlar ise, 8 saat 10 saat çalışaraktan ancak karın tokuna çalışacak bir hale geldiler. Bizden önceki nesiller okudular, yüceldiler. Ama şu andaki İslam ümmetinin durumu maalesef, maalesef okumayan bir ümmet. Dedim de dünya nüfusunun üçte biri bizden, ama en az okuyan bizleriz maalesef. biz az okuyunca ne oldu biliyor musunuz biz az okuyunca kafirler rollerini bize bir rol biçtiler dediler ki müslümanlar sizin rolünüz budur siz bu rolde oynayacaksınız artık kendi kültürlerini bize verdiler ama işe yarayan kültürleri değil açıklık, saçıklık küfür, şirk şey, <gülüyor> iğrenç akidelerini, iğrenç inançlarını ve fikirlerini ve kültürlerini bize aşırıladılar. Biz onların kültürlerini ve onların bize düştükleri rolde oynayınca maalesef maalesef roller tamamıyla artık değişti. Bugün cehenneme gidecek olan bir kafir veya da cehennem amelini işleyen bir kafir çok kitap okuyor. Çok yazıyor. Ama cennete aday olan takva yolunda ilerleyen Müslüman hiç okumuyor. Tam ters olması gerekiyor halbuki değil mi? Ama Müslümanlar okumuyor. Yine rollerin değişmiş olduğu bir sahne daha var ki mesela podyumlarda orasını burasını açan insanlar kültür elçisi hayatları yaşam tarzları örnek model giyindikleri takındıkları her şey model anlam Birisi Ama diğer yandan Tanrı kendisine emretmiş olduğu peçesi, çarşafını giyen Müslüman bayan, bayan ise, bacımız ise gerici yobaz. Gerici yobaz. Örüncek kafalı. Öyle görüyorlar. Bakın roller değişmiş. Ve yine birileri çıkıyor. Şeklen o zaman erkek. Ama ama Sakalına bakıyorsun ince bazın bakıyorsun top sakal Konuşmaları Hal ve hareketler Kadınsın Bu insan aydın Münevver örnek Toplumda elle işaret edilen bir kişi Ama diğer yandan Sırf Allah Resulü ve Vesselam'a tabi olmak için Ona benzemek için onun gibi görünmek için safar uzatan bir tanesi ise Terörist Terörist o da aynı şekilde gerici, o, şey, o da aynı şekilde yobaz. Biz ne hale gelmişiz görüyorsunuz değil mi? Aslında bu rollerin tam ters olması lazım. Ama dedik ki en başta Müslümanlar okumayı terk edince maalesef maalesef bizler de bu hale geldik. Rolleri değiştik. Kafirlerin söylediği sözleri söylüyoruz. Onların oluşturdukları gündemi kendi içimizde gündem yapıyoruz. Başka gündemimiz yoktur. Onlar ne tel çararlarsa biz de aynı teli çağırıyoruz. Niçin? Dünya Müslümanlarının okumayışından dolayı. Biz okumadık. Haklılar mı? Haklılar. Biz Müslümanlar olaraktan gerçekten okumayı terk ettik. Biz kitap araştırmasını terk ettik. Bundan önce, bundan 400, 500, 600 sene önce Avrupa'daki insanlar gelirlerdi Osmanlı'daki camiden çıkan insanların ellerinde kitaplarla çıktıklarını eve varana kadar yolda giderken kitap okuduklarını bir saniye bile bulduklarında o anı değerlendirdikleri görüllerde örnek ararlardan. Oralardan daha gerillerde bizim İstanbullara en dürüstere üniversite okumak için gelirlerdi. Müslümanların açtı üniversitede. Şu an onların en meşhur üniversitesinde Cambridge misal daha sonra hmm. bir yüzyıl olmamış. Ama bakın tam manasıyla roller değişti. Artık Müslüman çocuklar Avrupa'ya gidiyor okumak için. Niçin? Biz Müslümanlar olarak okumayı terk ettiğimizden dolayı kardeşler. El hak doğrudur. Biz gerçekten Müslümanlar olaraktan okumayı terk ettik. Ama biz terk edebiliriz ama bizim dinimiz asla vasla bundan münezzehtir. Bizim dinimiz bundan beridir. Müslüman adam dinini yaşayamayabilir. Ama din bundan münezzehtir. Dini suçlayamazsın. Çünkü biz öyle bir dine sahibiz ki dağın başında tefekkür halindeyken ona Cebrail adında melek gelip de "Fikur e oku ey Muhammed oku." Ortada kitap yoktur, defter yoktur, hiçbir şey yoktur ama ona rağmen oku diye bir ümmete sahibiz. Öyle bir peygambere, öyle bir dine sahibiz. Yani biz asla ve asla dinimizi bu noktada kirletemeyiz. Biz dinin içini doldurmadıktan sonra dinin ne kabahati var? Elhak kardeşler, biz kafirlerin rolüne girmişiz, okumuyoruz şu an Kimse diniyle dertlenmiyor. Kimse bir tane daha kitap bitireyim, Müslümanlara fayda sağlayayım demiyor artık. Oturuyoruz, kalkıyoruz, Teknolojilerle meşgul olup Müslümanların dertlerini unutuyoruz. Hele öyle kafirler var ki ben örnek vermeye utanıyorum. Ben örnek vermeye utanıyorum. Öyle bir şahsiyet ki ismini sonunda söyleyeceğim. Belki siz de çıkaracaksınız. Yani adam yattığı yerden nasıl kendi dininde olan insanları güçlendirebilirim onu düşünüyor. Bu kişi Rus. Rus bir çocuk. 1919'da doğmuş, fakir bir ailede büyümüş. Babası çiftçilikle uğraşıyor, tarlayla uğraşıyor. Her gün babasını bakıyor ki tarlada iş yapıyor, geri geliyor babasının yorulduğunu görüyor. Bunlar yedi kardeş, hepsi beraberinde tarlada çalışıyorlar. Akşam öyle yorgun bir şekilde geliyorlar. Bu çocuk. Aynı zamanda mekanik olan demirle ilgilenen ve mekanik aletlere çok düşkün birisi, düşkün, babası alıyor bunu okula gönderiyor, ilk öğretimi bitiriyor orta okula geldiği zaman babasının dikkat edin maddi gücü olmadığından dolayı bu çocuğu çekiyor okuldan geri alıyor, oğlum okuma, ver, para yok, çocuk tekrardan tarlaya duruyor ama tarlada çalışmaktan nefret ediyor, sevmiyor. Küçük bir yaştayken böyle bir gün babasının tarlada yorulduğunu görüyor. Diyor ki şöyle bir alet olsa da babam o aleti kullansa artık bu yorgunluktan kurtulsa mümkün müdür acaba? Düşünüyor. Tam düşünürken bu çocuk iyi de resim çizen birisi ve başlıyorlar kendi hayalinde hayal dünyasında bir şeyler çizmeyen. Derken bunu alıyorlar demirci atölyesine veriyorlar ve çocuk orada başlıyor çalışmaya. çalışıyor, Kendi kendini de geliştiriyor. Derken 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlıyor. 2. Dünya Savaşı başladığı zaman bu çocuk 18-19-20 yaşlarında Rusların yanında askeriye gidiyor. Askerdeki görevi tank, piyadesi mi derler artık bilmiyoruz gitmedik bilmiyoruz tam mağlakları bir görev vermişler savaşta onunla onun dedim hani yanında duruyor onu artık diyelim temizlenmesidir sürmesidir vs bunlarla uğraşıyor derken Almanlar Polonya'ya giriyor o Polonya'ya girdiği zaman da ciddi bir katliam gerçekleştiriyorlar o anda bu çocuk da bu genç de Almanların üretmiş olduğu tabanca ile yaralanıyor ağır bir alıyor ve hemen hastaneye kaldırıyorlar bunu. Hastaneye geldiğinde bakıyor ki hep böyle Rus arkadaşları hastanede yaralı bir şeyde yatıyor. Ev gidiyor yatıyor. İçi içini yemiş. Diyor beni diyor Almanların tabancası vurdum. Nasıl yapmam lazım? Öyle bir şey çıkarmam lazım, öyle bir şey bulmam lazım ki yani Almanların tabancasına denk olsun. Bu e, daha genç. Bir de okula da gitmemiş doğalcıyız. Bizdekiler lise, üniversite, yüksek lisans, alimler derken tasarlıyor, düşünüyor, çizeceğim diyor. Çiziyor, atıyor, çiziyor, atıyor, çiziyor, atıyor, hesaplama yapıyor, atıyor. En sonunda vuruyor. Öyle bir silah icat ediyor ki kavraması kolay, ağırlığı hafif, kullanılması kolay, güzel bir silah icat ediyor. Kim bu adam? Aynen. Mikhail Kaleşnikov. Diyor ki çok düşündüm bu silahı yapmayı ve en sonunda tasarladım. Rus yetkililerine gönderiyor. Rus yetkililerine diyor biliyor musunuz? Onu gördüğünde atıyor diyor. Bu çok uçuk fikir. Böyle bir şey olmaz. Çünkü daha görmemişler ya. Küçük tabanca görmüşler. Ama Kaleşnikov yani kendine yedirememiş. Bir şeyler yapmam lazım. Derken gidiyor kardeşler. Bu sefer ciddi ciddi konuşuyor, elinde böyle bütün her şeyi baştan çiziyor, süper bir şeydi çizip böyle bunu yapacağız diyor. Rus yetkililer diyor ki gel varsan sen kendini yap, alıyorlar bunu, Değilmiyor, demirci atölyesinde çalışmış. Kardeşler orada güzel bir çalışmayla şu an dünyada hala kullanılan Kalechnikov silahı yapıyor. Yapınca ne oluyor? Ruslar bir anda büyümeye başlıyor. <gülüyor> bir anda tabanca, öbür tarafta Kalechnikov. Ruslar bir anda, bir adım, iki adım büyümeye başlıyorlar savaşları kazanmaya başlıyorlar. Ve derken dünyaya silah satmaya başlıyorlar. Kardeşli kupa soruyorlar. Diyorlar ki ya sen bu silahı çıkardın da hani hiç böyle için sıkılmıyor mu? Rahat mısın? Ne diyor biliyor musunuz? Geceleri yatarken çok rahat uyuyorum. Çünkü ben bunu ülkem için yaptım. Diyor. Çok rahat. Ha bir lafı var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Adam bayağı bir içine dokunmuş yani. Allah diyor o bir şahsiyet söylüyor da diyor ki ne zaman şu silahı diyor Usabil Naden'in elinde görüyorum. Vallahi diyor içim içim gidiyor. Mahvoluyorum. Ya benim benim ürettiğim bir silah adamın elinde ne gezer? Ne zaman Müslümanların elinde görsem diyor mahvoluyorum diyor. Haş işte da zaman uykum kaçıyor diyor. O zaten ödü gitti. Bir kere önce. Adamın aşkına bakın, gayretine bakın, derdine bakın. Yani İslam ümmeti böyle değil. Alimler var, hiç kimse bir şeyler üretir mi çabasında değil. Ama bu adam bakın kendi ülkesini biraz daha öne taşımak, bir adım daha öne attırmak için neler yapıyor? Görüyorsunuz. Kardeşler, İslam dini asla ve asla tembel bir din değildir. İslam dini daima okumaya teşvik etmiştir. Bedir'de Üzerleri tozlu bir şekilde Medine'ye dönen o meşhur o sahabeler dönüp geldikleri zaman yanında esirler vardı. O esirlere şunu söyledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bakın buğdaya ihtiyaç var, harfaya ihtiyaç var altına gümüşe ihtiyaç var giyeceğe ihtiyaç var. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o esirlereden bir tanesine diyor ki 10 tane Müslüman çocuğa diyor okuma öğretin sizi serbest bırakalım. Bakın nasıl değer veriyor? 10 tane çocuğu okuma öğretin yeter. E kardeşim, biz İslam dinine sahip çıkmazsak, İslam dininin ikra ayetini uğramazsak, dinin ne kabahati var? Bir baba ki akşam evine gidip de aile efradını toplayıp da onlarla beraber sinema seyredip de okumayı terk eden bir baba varsa din ne yapsın? Kadın akşama kadar evi siliyor, süpürüyor, kadın programlarını açıyor, izliyor ve kitap okumuyor. Böyle bir kadın olduğundan sonra din ne yapsın, Din ne kabahati var? Gençler geziyor, tozuyor, eğleniyor. Bu gençler okumazsa dinin ne kabahatı var? Küçük çocuklar peperin peşinde koştuklar zaman bu dinin ne kabahatı var? Din sana oku diyor. Kardeşler, bizim dinimiz o kadar çok yüce ki, alimlerin mürekkebinin şehitlerin kanından üstün saymış. Yanlış değil mi alimlerin mürekkebini şehidin kanından üstün saymış. Bunu ben hadis diye nakletmiyorum. Bazıları zayıf bir hadis diyorlar. Zayıf bir hadis Biz söz diyelim. Ama alimler diyor ki el hak içi doğrudur. Yani masa başında ümmeti harekete geçirecek olan bir alimin mürekkebi bir şehidin kanından faziletli ve ağır gelebilir. Büyük faziletli olabilir. İslam'da böyle. Abdullah Vallah ne diyor? Böylelikle diyor İslam ümmetinin haritası iki renkten oluşacaktır. Bunlardan bir tanesi diyor siyahtır ki o diyor alimin mürekkebidir. Diğeri de kırmızıdır ki o da şehitlerin kan, kanının rengidir. Kırmızıdır. Bakın İslam ümmetinin haritası budur. Alimler çalışacak, şehitler nedir? Kanlarını dökecek. İslam ümmeti feraha kavuşacak, saraya kavuşacak. Yani İslam dininin kardeşler, abiler hiçbir suçu yoktur. Suç Maalesef bizim suçumuz. Meseleyi şuraya getireceğim. Hani biz kendi işimizde çok iyi bir millet ve de çok iyi Müslüman olmayabiliriz. Abi konuyu İbnul Cevzi Rahimullah getirmek istiyorum. Abdurrahman İbnul Cevzi. Bu ismi unutmayın. Bugün kitaplar hiçbir şekilde gelmedi. Keşke gelseydi de en azından orada da bir görebilseydiniz. Abdurrahman İbnul Cevzi. Kardeşler, Abdurrahman İbnül Cevzi Bağdat'ın işgal yıllarında yaşamış o dönem Hicri 508 miladi 1114'lü yıllar öyle bir dönem ki Moğolların Haçlıların dört bir yandan İslam coğrafyasını kuşattı Müslümanları öldüre öldüre öldüre öldüre Bağdat'a kadar gelmiş olduğu bir dönem i̇bn Cevzi kimdir derseniz Kur'an-ı Kerim nasıl bir adam istiyor i̇bn Cevzi gibi bir adam istiyor Tekra o Arap suresinin tefsiri kimdir? Arap suresinin tefsiri İbn-i Cevzi'dir. Okumada birinci. Bütün hayatını okumaya vakfetmiş, okumaya alamış birisi. Öyle bir dönem ki ya Moğollar gelmiş, bütün kütüphaneleri yatmışlar, yıkmışlar. Bütün İslam etkinin yazmış olduğu kitapları nehir atmışlar. Günlerce mürekkep bakmış nehir. Böyle bir esnada ümmetin böyle yüz Alkoran olan i̇bn ortaya çıkıyor bu adam 87, yaşı, 87 sene yaşıyor 87 sene boyunca bu adamda sayacağımız 3 vasıf var çok okurdu çok yazardı müthiş de bir hitabeti vardı Onları değineceğim çok okuyor çok yazıyor ve müthiş de bir hitabeti var Timur Cevzi'nin 3 yaşındayken babasını kaybediyor bir ribayete göre annesini de kaybediyor bunu halası alıyor. Halası diyor ki ben oğlumu diyor hafız olmasını istiyorum, ilim ehli bir insan olmasını istiyorum. Oğlu, bu bunu Cemzelib Cami hocasına verir. Cami hocası da onu alıyor. Ciddi manada eğitmeye başlıyor. Kendisi diyor ki küçüklük yaşından bu yana diyor kitap okuma hastasıyım. Elimden geldiği kadar çok kitap okurum. Kendimi bir branşta değil bütün branşlarda yetiştirmeye çalıştım. Elhamdülillah diyor birçok ilmi de diyor öğrendim küçüklükten boyana diyor hiç şaka yapmadım hiç şaka yapmadım hiç çocuklarla da oynamadım oynamadım babamdan bana çok miras kaldı bütün paramla diyor gittim kitap aldım sonra anlatacağım nasıl bir adam oldu havasından kitap alıyor Şimdi para kalmış bütün servetiyle gidip kitap alıyor 17 yaşına geldiğinde 17 yaşına geldiğinde ben de buraya yazdım Kitaplarını ezberleyemedim yani. Adam bunları ezberlemiş, biz kitapları ezberleyemedik. 17 yaşına geldiğinde ferhan Kerim zaten başta ezberliyor. Bukhari'yi ezberliyor. üç bin küsur hadis var. Müslim'i ezberliyor. 7.000 küsur hadis var içinde. Dikkatinizi çekiyorum. Müslim'i ezberliyor. Hatibel Bağdadi'nin 14 cilt tarihi var, meşhur. Onu ezberliyor. Yani on dörtçü ince kitaplar değil, şarjı kitap gibi değil, karın eserler. 14. dörtçü Fatibel Bağdadi'nin tarihi var, onu ezberliyor. Daha sonra içinde 40 bin hadisin olduğu Müsned-i İmam Ahmet'i ezberliyor. İmam Ahmet bin Hanbel'i topladı hadisleri ezberliyor. Daha sonra Kirmizi'yi ezberliyor, Ebu Davud'un hadislerini ezberliyor, Nesayin'in hadislerini ezberliyor, İbn-i Mâci'nin hadislerini ezberliyor. Hilyatü'l-Evliya adında, onu da bugün baktım, 15 bin içinde hadis var, olay var. Onu da ezberlemiş. Hatta, 70'li, 80'li yaşlara geldiği zaman, İmam Gazali'nin İhya-ı bulmuş. Demiş, ya bu kitap nurun olmaz, kayboldu, ben eniştik o kitabı ezberleyeyim demiş. Hemen o da İhya'yı ezberlemiş. Kafaya bakın. İbn-i meşhur. İşte, 17 yaşına geldiğinde bunları ezberlemiş birisi. Bu kişi, bu kişi, Ebu Hanife kadar da nedir? Meşhur olmamış bizati. İbnü Cerri çok fazla tanınmaz. Ebu Hanife deseniz dört bir yan herkes tanır ama İbnü Cerri tanıyan yok fazla. Meşhur da olmamış, normal bir hayat yaşamış ve elinden geldiği kadarıyla binlerce kitap okumuş. Binlerce eseri hıfz etmeye gayret etmiş, çalışmış. Bilgisayar gibi. Bugün bilgisayarda bir şey yükleseniz herhalde 30 yıl sonra deseniz tekrar o bilgiler alayım bilgiler gider. Bu adam öyle bir adam ki 20 yaşında bir kitap okuyor 30 sene sonra 50 yaşına geldiği zaman sen 20 yaşında falanca kitabı okumuştun dediğinde o kitabı size özetliyor. Aradan geçen 30 seneye aranıyor. Anında hatta bazı kitaplarını almış demiş ki ben demiş normalde o kitabı okudum ama 30 yıl sonra gece oturmuş aklına o kitabın özeti tekrardan çıkarmış. Hani tekrar olsun. Hiç bakmamış. Böyle bir insanı ve çok da Kur'an-ı Kerim okuyan bir zat kendisine sormuşlar 80'li yaşlara geldiğinde demişler ne kadar kitap okudun hatta 20'li yaşlardayken ne kadar kitap okudun diye sorduklarında ağzım seyrede demiş ki herhalde bir 20 bin cilt okumuşumdur yani komik geliyor ama 20 bin cilt kitap okumuşumdur diyor. 20 bin cilt Kur'an-ı Kerim herkese yine okuyor ama ne kadar okudun? 20 bin cilt diyecek kişi ve bu adam 400 adet kitap yazmış. 400 adet kitap derken dedim ya incimince değil. Tefsir kitapları 10 tane, 15 tane bir sürü kitap var. Günün zaten piyasada şu an görürsünüz onun kitaplarını. Bir sürü. Torunu diyor ki bu kadar meşgul olmasına rağmen diyor haftada bir günde Kur'an-ı Kerim e ederdi. Asla geçirmezdi. Hayatında tehcüd kaçırmamış bir adam. Birkaç defa cuma için şey, vakit namazlarına gidememiş, 3-4 defa falan hayatı boyunca vakit namazlarına, camiye gidememiş, oturmuş tövbe istiğfar etmiş. Demiş, ya Rabbi öfveri. Cuma günü diyor, bağazını verirdi, evine gelirdi, evinden dışarı bir hafta boyunca çıkmazdı. Sadece cumadan cumaya çıkardı. Hünur Celiz'in rahmetullah. Evet. Böyle bir adam diyorsunuz, nasıl olmuş Emin'in 20. yüzyılda? Bin, bin ne zaman yaşamış, ne yemiş, ne içmiş bu adam hanım? Hiçmük bütün şeylere vakti kalmamış. İki evli on tane çocuğu var üstelik de çalışmış böyle bir zat evet buna şöyle bir şey soruyorlar ki, hani, nasıl kitap okudun yani bir formül arıyoruz aslında bizler bu İbnül i Cevzi Rahimahullah nasıl kitap okumuş acaba kendisini nasıl yetiştirmiş şöyle bir formül sunuyor bir gün hanımı buna diyor ki ey imam ben bakıyorum Ot yemeklerde diyor ekmek yemiyorsun. Hayırdır? diyor düşündüm diyor. çorba içtiğim zaman diyor direkt gidiyor. Ne zaman diyor ağzıma da ekmek alsam hani işte de ve sarışıyor ya. Anladım çok vakit israf oluyor. Ben de ekmek gibi bundan sonra bıraktım diyor. Baktım ki vakit gidiyor. Saniyeler ölüyor. Dedim ki artık bundan sonra ekmeği bırakıyorum. Sadece çorba içeceğim. Gören 3-4 tane somun yiyor Düşünün. Ve diyor ben bunu yaptım diyor Allah para bana ömrüme bereket verdi. diyor. Adam sen böyle olsan, vaktinin değerini bilsen senin de Allah para bir günlü bir aylık bereket verir. Ben bir tane kitap görmüştüm 10 dakikada neler yapabilirsin. Asla şimdi anlıyorum 10 dakika çok önemli Müslüman için. O zaman okuduğunu anlamıyordum. 10 dakikada ne yapabilirsin? Kitap başlamışıyor. Tabii ki Müslümanın 10 dakikası o kadar çok değerli ki Diyor ki ben birinci formülü böyle buldum. Zamanı değerlendirmeye çalıştım. fazla bir zaman bulsam gidip hemen kitap okuyordum. Yine o günlerde diyor ki bir gün baktım diyor misafirler çok gelmeye başlıyor. Ya diyor hiç halden anlamıyorlar diyor. Geliyorlar diyor oturuyorlar kalkmıyorlar misafirler diyor. Öyle mi? Adam geliyor. Efendi karşısında oturuyor. Nasıl oturacağını bilmiyor. Nasıl konuşacağını bilmiyor. Nasıl hitap edeceğini bilmiyor. Ağzına küfürler alıyor. Ayağı ayağı üstüne ataraktan oturuyor. Öyle. Bu misafirlerden de bıktım ya diyor. Ne zaman gelseler diyor konuşura konuşuyorlar, çekiyorlar, gidiyorlar diyor. Benim vaktim ölüyor ya diyor. Ama diyor bunun da formülünü buldum diyor. Şu diyor kalemimi diyor yaz yazmak için kalemimi açacağım zamanı, kitabımı diyor ciddiyeceğim zamanı yani bizim gibi A4 kağıdı yok. O diyor koskoca diyelim, sayfaları teker teker kitap haline getirecek. Böyle bir A4 evlatına getirecek bu tür kesme zamanlarıdır hep misafirin geleceği güne sakladım. Hani maksat misafirler geldiği zaman onu da arada götüreyim. Hem işimi yaparım hem konuşurum. Diyor ki vallahi çok vakit kazandım. Bu işten çok kar ettim diyor. O kadar çok kar ettim ki ne diyor. O işe hem işimi yapıyordum diyor, hem konuşuyordum diyor. Hem onların gönlü darılmıyor hem de ben rahat ediyordum. Hatta bir yaradığım misafir kabul etmemeyi düşündüm. Sonra dedim ki eğer insanlar Müslümanlar gelmezse ben neye yaradı bu kadar elim? Ama da formülü buldum. artık. diyor kitabı ciddi erken diyor onları çağırıyorum onlar geliyorlar. Kardeşler belki buradan bazı kardeşler diyecek ki ya tabi adamın evinde televizyonu yok, interneti yok ondan sonra elinde iPhone telefonları yok, tabletler yok. Tabi adam okuyacak 20 bin ciddi biz 50 bin ciddi okuruz. Öyle de yani öyle sorarlar ya. Kalesteninin alfası bile. Günümüzde yaşayan bazı adamlar var, aynı bu adam gibi. Haber adamlardaki kafa, büyük kafa. Atıfettah Ebu Gutez, Suriye'den Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelip oturduğunda diyor ki, ya diyor, 26 bin, 25 bin cilt kitabım diyor. Suriye'de kaldı diyor. Üzülüyorum o kitaplara diyor. Meğer ki o şu hafızasının babası var ya o adam tabi hemen Abdur-i oradan ayrılınca çıkınca adamın evine gidiyor bütün kitaplarını yapıyorlar. 25 bin cilt kitap. Ama diyor üzülmüyorum diyor. 36 bin cilt de diyor Suud, Suud'da kitabım var, riyatta kitabım var Önemli değil diyor. 36 bin cilt hala var adam Okuyor abunlar. bir gözlüğü var diyorlar. Gözlüğü camı bir santim kalınlığında. O da öyle bir gözlük okuyor ama yine de butmamış yine de yilmemiş böyle bir adam. E kardeşler kafa büyük olunca, dert büyük olunca bu adamlar okurlar. E bizim gibi küçük kafa olursa adamların eğitim için çıkarmış oldukları bilgisayardan, telefonlardan biz de oyun oynarız ne yaparız? Vallahi bir sürü insan görüyoruz bu tramvaylarda olsun. Ha burada burada fazla uzağa gitmeye gerek yok. Alın diyor böyle oyun oynanıyor. Vakit israfı ya. Vallahi vakit israfı. Allah'a demiyor mu? iki şeyde Müslümanlar aldanmıştır diye sıhhat ve boş vakit. Milletin eğitim için, haberleşme için çıkarmış o telefonlardan biz oyun oynuyoruz. Oyun oynayınca tabi Allah kılığı senin ömrüne bereket vermez. Evet. Bir arasında diyor ki vefat etmesine yakın bir şekilde diyor ki 40 bin, 50 bin kitap okudum ama diyor, şu dünyada fazla kitap okuyamadım diyor ben ona yanıyorum en çok diyor. Belki bir Ha, dalga geçiyormuş gibi oluyor ama yine Nabiler vahiyemiz bu. 40.000-50.000 bin bin kitabı okuyor. Ama diyor yine okumaya hasret gideceğim. Ben ona yanıyorum diyor. Bu alimin hayatında iki şey öğreniyoruz. İki şey. Birincisi, kardeşler şöhret zamanında yaşıyor. Meşhur şöhreti artıyor. Ama bu adam hiç isteğini bile bozmuyor. Normal camiye gidip gelen hacı var ya, Aynı hacamca 80 yıl sonra aynı hacamca. Değişen hiçbir şey yok. Hiç taviz vermemiş hayatından. 20 yaşında sormuşlar demişler ki en çok hangi ağırdı seviyorsun? Hangi kimleri seversin? demiş ki Hasan-ı Basri'yi severim. Ahmet bin Hamble'yi severim. İmam Gazali'yi severim demiş. 40'ına geldiği zaman yine sormuşlar hangi kimi çok seversin? Yine bu işini söylemiş. 80'e geldiği zaman Saygır Hatir diyor. şu an tahlil yayınlarında çıkan kitap var bunun İbn-i hatıralarım diye o kitabı okuyun. Yani 87 yıl yaşayan bir adamın hatıraları var orada. Orada diyor ki size 3 kişi tavsiye ediyorum diyor. Hasan-ı Basri, Ahmet bin Hanbel, İmam Gazali. İmam Gazali'nin diyor ki iyi okuyun. Adamda değişen bir şey var mı? Hiç değişmemiş. Geçmişe de çok saygılı bir adam. Bir kitap yazmış Sıfatus ı diye bu şekilde basıldı. Sıfatus ı safra" bir geçmiş anlatıyor, peygamberin hayatından bir ağlıyor, anlatıyor. Meşhur abidlerin, zahitlerin sahabelerin hayatını anlatıyor o kitaptan. İnanın 20 sayfa okuyor, okuduğunuz zaman ağlarsınız, kapatırsınız kitabını. 20 sayfa okuyamazsınız. ileriye gidemezsiniz. Öyle bir kitap yazmış yazmış İbn i Cevzi Rahim Allah. Böyle birisi yine ikinci bir şey ise hadidik hani ya, geçmişe çok saygılı bir adam geçmişini ihmal etmeyen bir adam, çok hürmetkar birisi. Şu an günümüzdeki üç tane makale kararlayıp da, üç tane makale yazıp da kendinden geçen adamlar gibi değil. Şu an bazı insanlar var ya geçmişte küfreden, ahmaklar var bazen Bukhari'ye küfrediyorlar, Ebu Hanife'ye küfrediyorlar. Müthiş geçmişe sahibisi olan bir adam. Sen bu adamın yanında bir Ebu Hanife'ye laf at, bir tane hadisi inkar et, terk et, vallahi parçalıyorsan Böyle birisi. Kükürüyor. Keskin biri olduğundan dolayı da hiç dostu yokmuş var adamın. Hiç dostu yok. Doğru diyorsun. Çünkü yine Hatanı gördüğü anda söylüyor. Hatalı olmanı istemiyor seni. Böyle birisin. Bunun hayatından almamız gereken ikinci örnek ise müthiş vaazlar olan birisin. Müthiş vaazlar. Ben yani adamın kitabını böyle okuduğunuz zaman zaten kendinizden geçiyorsunuz. Adamın zaten bir de hoparlör gibi sesi varmış. Dicle'nin kenarında on bin kişiye sohbet verilmiş bu adam. Dicle'nin kenarında. Bakmışlar ki şey yok. Hani böyle büyük kuşatacak şey yok. Orayı tutmuşlar ona. Hatta halife bir gün şehre, şehre iniyor. Bakıyor kimse yok. Nereye gitti bu millet diyor. Türk İbn-i vazına gittiler. Bütün millet bırakıyor. Terk ediyor her şeyi bırakıyor. Cuma namazı i̇bn Cevzi'nin dinlemeye gidiyorlar. Böyle bir Böyle bir adam. İbn-i diye bir adam var. Bizim Evliya Çelebi, Çelebi gibi bir adam. Gezen sürekli. Haca giderken bazı hatıralarını yazmış. Bir gün Bağdat'tan geçiyordum. Bir baktım ki ne diyor? 10.000 kişi toparlanmış. 10.000'den daha da fazla diyor. Dedim ne oluyor? Peki ki Cevzi gelecek sohbet verecek burada. Herkes onu bekliyor. Dedim ya müthiş vaazcı. Sesi hoparlör gibi etkileyici. i̇bn diyor ki vallahi öyle bir manzaraya şahit oldum ki Aynı haç gibiydi. Adam öyle büyük değerli görüyor. Diyor bir baktım diyor 20 tane hafız diyor vicdanın kenarındadır. Hepsi Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Hepsiden müteşabih ayetleri okuyorlardı. Bir baktım diyor ihtişamla yürüyerek kalabalığı yer gelen İbn-i Cevzi'yi gördüm. Hutbeye çıktı diyor. Elinde bizim gibi kağıt kalem hiçbir şey yok. Çıktı hutbeye. Hiç bir şey Sadece hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'den ayetleri seçmiş. Ya nasıl bir hafıza var? 20 tenafuz Kur'an-ı Kerim okuyor onun hepsini seçmiş ve yeri orada insanlara anlatacak. En sonu bütün ayetleri toparladı anlattı. En son ayetleri bir kafiye düzdü sohbeti bitirdi. Böyle bir sohbet verdik ki ne parçalanacak hale geldi. Bütün insanlar ağladı. O sohbetten sonra baktım diyor belli bazı kişiler diyor ölmüşler. Ya vaaz dinlemekten insan ölür mü? Diyor ki bazı onun etkileyici vaazından diyor kalpler paramparça parça olmuş. Çünkü adam bir Allah dediği zaman bütün şeyler insanlar inletebiliyor. Dinleyen insanlar o adamın samimiyetinden etkilenebiliyor. Bakın ki de bir çoğu insan ölmüş, birçok insan bayırmış ağlamayan bir tane adam yoktur. Zaten kendisi de Bey'in sonunda diyor o kadar kendine geçti ki ne diyor hemen Duhut hızlı bir şekilde indi perişan olmuş bir adet bir evine gittiriyor çekti. çektir. Cevzi Abdurrahman i̇bn Cevzi Böyle bir şeyse, Böyle. O gün yine kardeşler dedik ya Moğollar Harçlılar İslam alemini kuşatmışlar. Bütün coğrafya kuşatmışlar saldırıyorlar. İbn-i Cevzi diyorlar ki ümmeti teşvik et. Ümmeti cihada teşvik ediyorlar diyorlar. İbnü Cevzi ve kardeşler, abiler. Evet, hutbeye çıkıyor. Yine böyle karşısında on binlerce insan. Şimdi onlar öyle bir şey söyleyecek ki, aşka gelsinler, kendilerinden gelsinler. Yani böyle hiç durmaksızın krize alıp savaş meydana kalsınlar. Şimdi İbnü Cevzi gibi bir adam sohbet verecek. Bu, bu şeyin sohbetin hutbenin Arapça metninden daha şiddetli daha da güzel. Bakın kardeşler, o zamanki söylemiş olduğu o laflar aynı şu an bu ümmet için de geçerlidir. Biz Müslümanlar için de geçerlidir. o hutbeye çıkmış o ihtişamlı kalabalığın önünde ne demiş biliyor musunuz? Eller eser bir borç almış, borçtan. Bakın ne demiş? Ey insanlar! Size ne oldu da dininizi unuttunuz? Onurunuzu terk ettiniz. Allah'a yardım etmekten geri kaldınız da O da size yardım etmeden, Dik durmayı Müşriklere uygun gördünüz Halbuki izzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir Vay halinize Allah ve Allah'ın ve sizin düşmanınızı Babalarınızın kanını Akıtarak sürdüğü toprağınızı Çiğnerken görmek Benliğinizi ezmiyor mu Size acı vermiyor mu Siz dünyanın efendileriydiniz. Şimdi sizi düşmanlar horuluyor. Sizleri köreleştirmiyorlar mı? Sizin kardeşlerinizi düşmanın koşa, kuşatıp kahretmesi kalplerinizi ürfetmiyor, ürfetmiyor ürfetmiyor mu? Kardeşlerinizi orada ateşe atılıp arada içinde yanarken yakarlarken siz burada zevkinize bakıp iyi içecek misiniz? Karabalayı sesleniyor. Ey insanlar! Savaş başladı. Cihad ilan edildi gök kapıları açıldı. Eğer siz cihad edecek kanlı değilseniz açın diyor da kadınlar gitsin cihad etsin. Şimdi düşünün kalabalık kaliyene geliyor tabi burada. Alın zinet takılarınızı da gidin. Yani o anda karşında duran cemaati kadına benzetiyor. Alın bileziklerinizi, kolyerinizi de çıkın gidin buradan. Evet. Ey sarıklı sakallı kadınlar. Elindeki boş böyle kaldırarak işaret ediyor. Gidin dikiş yapın işte size kumaş ve ip. İnsanlar bu ip ve bezler neyden yapıldı biliyor musunuz? Bunu kadınlar saçlarından yaptılar. O gün Müslümanlar her şeylerini böyle vermişler. Vere vere kadınlar bakmışsa verecek hiçbir şey kalmamış. Düşünün ki o en mahrem görünmemek gerisen o gereken o saçlarının uzun saçlarını kesmişler. Müslümanların atlarına yular olsun diye İbn-i Cevzi'ye göndermişler. Vallahi bizim verecek bir şeyimiz yok. Saçlarımız kaldı. Onu da almış sanırım için demişler. Şimdi Cevzi de tabii bunu duyunca üzülmüş, ağlamış, galyana gelmiş. Onun için böyle bağırıyor, çağırıyor. Diyor bunu kadınlar saçlarından yaptılar. Çünkü başka bir şeyleri yoktu. Vallahi bu saç örgüleri namus endişesiyle güneş ışığından korunmuş kadınların saç örgüleridir. Kestiler onları. Artık aşk bitti. Mukaddes cihat, cihat başladı. Sizde hiç mi düşünce kalmadı diyerek Elindeki bohçayı cemaatin üstüne fırlatıyor. Ve bütün o bir de bunu Şam'da Emevi Camii'nde söylüyor. Barak diyor ki ey cami direkleri yürüyün ey mazar taşları yıkılın ey kalp yan kavrul kederden erkeklerin erkekliği gitti. Böyle Şam Emevi Camii'nde böyle şiddetli hiddetli bir vaz veriyor. Böyle bir adam. Dedik ya on binlere vaz veriyor. Bu adam bir sıkıntı yaşamış. Ne biliyor musunuz? Bunun oğlu maalesef maalesef şarapçı. Düşün, Şarapçı. Bir tane oğlu var böyle, o da onu gibi veriyor. Bu oradan maalesef şarapçı çıkmış. Babasının babası vefat edildikten sonra bütün kitaplarını satmış. Adam gitmiş içki masasında donatacak meze yapmış kitapları. En son bir tane kitabı kalmış. Onu da almış. Onun içine de İbnül Cevzi vasiyetini yazmış. Bir gün götürüyor pazardaki kitapçı diyor ki bunu diyor al bunu da satacağım diyor. Ver bunun da parasını ve kendime gidip mezar alacağım. Şarap alacağım. içki alacağım. Adam sarap böyle kitaba alıyor açıyor bakıyor ki ya bu kitabı yazan senin baban mı? Evet babam diyor. Bak burada ne yazmış biliyor musun diyor. Oğlum biz Ebubekirin Bekir'in torunlarıyız. Sakın bizim şerefimize leke sürmeyin. Biz Hz. Ebu Bekir'in torunlarıyız. Onun neslindeyiz. Sakın ha sakın neslimize bizim şerefimize leke sürmeyin diyor. Aman ha aman. Tabi kitaplar gitmiş. Ve oğlu bir anda tevbe ediyor Allah-u Teala'ya. bütün kitaplarını satın alıyor. Tevbe ediyor. Ne biliyor musunuz mesele? Yani sen ihlaslı olsan, samimi olsan Allah, sen ölsen bile seni Allah'ın zeşyanını, şerefini koruyacak insanlar çıkartır. Şarapçıyken bir anda tevbe edip Allah'a Birisi. Bu. Son dönemini yaşadığı zaman da bunu söyleyip bitirelim. 87 yaşında yaşadığı zaman arttırdığık. Ya, Moğollar saldırmış. Rafizi Şiiler, Moğollarla Haçlılarla işbirliği yapmış. Arşan günümüzde yapıyorlar yani aynı onun gibi. Raffizi Rüşşileri onu güvenmeyin Aynısını yaparaktan o dönem Moğollarla işbirliği yapıyorlar. diyor ki bu ehli sünneti kalsak kaldırırsak buradan bize ne var? diyor ki sizi başa getireceğiz. Tamam diyor. Ve başlıyorlar, rafıziler Abbasî Devleti'nin alttan hilafeti oymaya başlıyorlar. Oyarken de tabi İbn-ül Cevzi'ye karşı da devleti nedir? Devleti İbn-ül Cevzi'ye karşı kışkırtıyorlar. Ve bunun neticesinde İbn-ül düşünün o yaşlı haliyle alıyorlar 80-82 yaşında Vasıp denilen Bağdat'ta bir yer. Oraya gönderiyorlar gemiyle orada beş yıl boyunca ev hapsine mahkum edilir. Orada kalıyor. Beş yıl boyunca bir Kur'an okuduğu etti 5 sene sonra ülkeye geldiğinde Bağdat'a geldiğinde insanlar sevinçle işte karşıladılar. Zaten gelişinden bir hafta sonra da tam da böyle Şiilikle Şiilerle Sünniler çatışacakları esnada Allah bunun canını alıyor vefat ettiriyor. Ramazan'ın diyor 13. gecesinden. Bir şey aktarıyorlar. i̇bn Ceviz'in cenazesinde öyle bir kalabalıkmış ki insanlar oruçlarını açmışlar artık kapalı alanda diyeceğim. Kapalı alanda değil. Açık alan ama o kadar bir sürü insanlar gelmiş ki binler insan demişler ki ya bir düşersek boğuluruz ne oluruz nefes alamayız. İnsanlar gitmişler hemen oruçlarını açmışlar. Böyle bir adam. İbn-i Cevzi Rahmetullah. Başlıca kitapları Telvisül İblis var. Şeytanın Ayartması şu an var yayın evlerinden. Tam manası da şeytanın insanı kandırma tekniklerinden bahsediyor. Kitabı bulursanız alın okuyun. Orada herkese vurmuş olabileceği kadar. Zaten o kitabı yazındakiler dostu kalmamış. Ondan sonra sıfatı safa var. 130 tane kişinin hayat hikayesini anlatıyor orada. 130 kişi. Saydur Hatir var. Saydur Hatir'de hatıraları 80-87 yıl yaşayan bir adamın hatıraları var orada. Yazmış güzel bir kitap. Orada bir şey söylüyor diyor zamanın kıymetiyle alakalı bir şey söylüyor. Baktım ki diyor insanlar zamanlarının değerli kıymetini bilmiyor. Ben de bu kitabı yazmaya karar verdim diye orada zamanı kıymetini anlatan bir şey söylüyor. Mesela diyor ki Davut Etta'yı diyor ki ıslah ekmekle kuru ekmek arasındaki farkı buldum. Islah ekmeği ağzıma vurdum zaman yerinde bir şey yok diyor kuru ekmekle ıslah ekmeğin arasını bulduğu hakkında 50 ayet okuyacak kadar fark var ya diyor. Yani ıslah ekmeği yiyorsun ya bir de kuru ekmek yiyorsun yani en iyisi bunları bırakmak lazım. Arada diyor 50 ayet var. Vallahi diyor 50 ayet zarara gidiyor. Ben 50 ayet okurum orada diyor. Yine Seleften bizzat diyor ki derse gelen talebelerine diyor ki sakın sakın toplu halde evlerinize gitmeyin. Toplu halde giderseniz diyor şimdi konuşursunuz hırgı şamartı yaparsınız. En iyisi diyor tek tek evinize gidin. En azından Kur'an-ı Kerim okuyaraktan gidersiniz. Zamanın değerini kıymetini bilmek alakalı. Kardeşler abiler i̇bn Cevzi son vefat etme esnasında şöyle bir dua ediyor. Allah tarafı bu duasını da makbul etsin inşallah. Kabul etsin. Aynı duanın içerisinde inşallah bizler de gireriz. Diyor ki Rabbim seni anlatan dile seni gösteren ilime bakan göze sana hizmet için yürüyen ayağa peygamberin hadisini yazan ele azap etme İzzetine sığınıyorum beni ateşe koyma o ateşe girenler bilirler ki ben senin dinini savunuyorum Allah ateşe giren adamlar çok iyi bilirler benikine Vallahi ben diyor senin dilini savunuyorum. Başka amacım yok. Sahabe küfür, küfür ettiklerinde Bağdat'ta bir hutbesiyle küfür kesiyor hemen. Kimse küfür etmiyor bundan sonra. En sonunda da kardeşler ölüm deşeğindeyken son bir meseleyi anlatayım bitireyim. Ölüm deşeğindeyken ne diyor biliyor musunuz? Ağlıyor. Diyor ki imam niye ağrıyorsun? Senin gibi bir adam vahiy çok güzel yazan adam. Niye ağlar? Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor benim sohbetlerimden diyor en az diyor 200 bin kişi Hristiyenken Yahudi iken Müslüman oldu. 200 bin tane kişi Müslüman oldu. Yüzbinlerce insan diyor milyonlarca insan benim sohbetimde tövbe ettiler. Onun sohbetinde sarhoşlar içkiciler tövbe tövbe diye bağırırlarmış. Öyle. Ama Ya Rabbi diyor senden bir şey istiyorum. Eğer beni azap edeceksen ne olur ya Rabbi diyor. Şu sohbet verdiğim insanların göz önünde beni azap etme ya Rabbi diyor. Niye? Sen kendine ne mı düşünüyorsun? Hayır. Ben korkuyorum diyor. O sohbet verdiğim insanlar benden dolayı dinimizi kötüleyip kötü bilecekler. Ya Rabbi diyor. Ben onların göz önünde diyor ateş atma, cehennem atma ya Rabbi diyor. Belki o insanlar benim anlattığım o güzel şeyleri dinidir yanlış anlayabilirler dinimizi kötüleyebilirler. Ya bu adam da sartekar çıktı demesinler yarabbi diyor diye en son bunu söyleyerek de dünya hayatına veda ediyor. İbnül Cevzi rahimahullah. Allah Teala ona rahmet etsin inşallah. Öyle değilim zaten ki bakın Fatih okuyoruz arkasından. Allah Teala ona rahmet etsin. Allah duasında buyurduğu gibi onu cehennem ateşinden azap etmesin inşallah. Allah tere böyle insanlarla da bizi inşallah kıyamet gününde zahiretle cennetle konumşelesin inşallah. Allah tere bu insanlar yolunda devam ettirmeye bize nasip etsin. Emin-i subhaneke Allahu bihamdik neşedenler ilahi ile tanasırkenü tubide iki tarafı